الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَبْلِياءٌ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ve yutuyon Allah ve Rasulü Hulāikā, Səyrhamuhumullah. İnnallah aziz, hakim. Salatu Allahı laﬂi. Vebellana Rasuluna Nabiüll-Karim. Və nəhəmələ dələkə minə şaikirin, şahidinə bıqalbin sili. Çok aziz. ve pek muhterem şuna Dinliyorsunuz ve artık beyin perdeleriniz arasında ve kalbinizde yer etti. Maya tuttu ki mahlukatın göz bebeği insan. Muhtemelen olur. Kürsüye müderrisler çıkıyor. Muhatabı insan, minbere katipler çıkıyor, muhatabı insan, mihrapta hocalar dönüp konuşuyor, muhatabı insan, yüzyıllarca Meşayih-i Kiram Hazarati konuşuyor, muhatabı insan, asırlar boyu bin yıllarca 124 bin embiya konuşmuş, muhatabı insan. Muhterem Müslümanlar, buradan şunu anlıyoruz, varlığın sebebi, vücudu insanın bu aleme gelişidir. İnsanın sebebi, vücudu da Allah'ı bilmek, Allah'ı bulmak, rızasına ermek, cennet ve cemaline nail ve masar olmaktır. Tabi geçen dersimizde de ifade ettiğimiz gibi, bu cennete girmek ve cemal görmek pek yattığı yerde de olmuyor muhterem ünlüler. Baya ciddi cihatlar, ciddi mücadeleler istiyor. Nefsle mücadele, şeytanla mücadele, dünyanın çeşitli dağdağlarıyla mücadele. Ve bu mücadelede de, bu cihatta da zafer kazanarak Allah'a dönmek Mevla Kur'an'ında اَلَّذ۪ي <gülüyor> خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا O Allah ki hayatı ve ölümü dünyaya geliş ve dönüşü mukadder kılmıştır niçin? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا hanginiz bakalım imtihanı kazanıp da daha güzel amelle yüce halikinizin huzuruna gelebileceksiniz varoluşumuzun hedef ve gayesi demek ki buymuş muhterem Müslümanlar büyük şair, büyük edip, büyük mütesavvif, büyük şeyh, büyük üstad, şeyh Galip merhum insanın bu neşesine temas ederek tercihi bendinin sonlarında öyle diyor hoşça bak zatına kim zübde alemsin sen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> merdümü dideyi merdümü dideyi ekvan olan ademsin sen muhterem Zümallar, şöyle bir zatına güzel bak diyor kendine dön veya aynanın karşısında bir dur da tepeden tırnağa kendini bir süz diyor. Hoşça bak zatına kim zübdeyi i alemsin sen. Bütün varlığın hulasası zübdesi özü sensin. Merdümü dide ekvan olan Ademsin sen. Kainatın göz olarak kabul edildiğinde göz bebeği olan Adem sensin diyor. Rabbim ne güzel varlık, ne muazzam varlık. Üzerindeki, üzerinde durmaya değer, enbiya göndermeye değer, kitap indirmeye değer bu insanoğlu. Ama gelin görün ki muhterem Müslümanlar eskiden de dinlediğiniz gibi eğer nefsine uyarsa, eğer şeytani hislerine muğlup olursa, eğer hayatını Şehvani arzularına taksis ederse Hayvanlardan da Daha aşağı derekelere düşer Dünyadaki makamı Dünyadaki mansıbı Dünyadaki diploması Dünyadaki şöhreti Ne olursa olsun Rabbisine bakan yüzüyle Eğer bu cihattan galip çıkmazsa inhum illa belhum bu aklın bu fikrin bu izanın bu istidadın içerisinde eğer mahvolur perişan olur giderse manevi yönünü kuvvetlendirip melekleşmez ise yiyip yayılan hayvanlar gibidir ve daha da aşağıdır nimetleri inkar ettiğinden Rabb'isine karşı mücahale vermediğinden muhterem müslümanlar Eğer insanoğlu bunun tam karşılığı nefsiyle mücadele ederse kötü hislerini bertaraf etmenin cihadını kazanırsa dünyaya layık olduğu kadar benim üstadım muhterem ve çok mübarek şeyhim Mahmud Sami Ramadanoğlu Hazretleri öyle buyurlardı sağlığında dünyayı tuz kadar sevmeli. Bak bak bak mümin kardeşim bir hakim insanın peygamberler müstesna en büyük insanların safından gelen ses bu dünyayı tuz kadar sevmeli bir tağımın içerisinde tuzun kıymeti çok büyük ama Konya'mızın tabiriyle bir cimbit atacaksınız tadını getirecek kadar bir avuç atarsanız zehirdir adamı öldürür e o tağım yenmez milyarder de olsan, milyoner de olsan. Daha fazlası da olsa, azı da olsa Dünyayı taama koyduğunuz tuz kadar seveceksiniz Sadece elinizde ve kasanızda olacak Ve onu Allah yolunda harcayacaksınız Böyle olursa Dünya Ağız tadıdır Muhterem Müslümanlar Dünya Ağız tadıdır Ve koca akif Koca şair dev şair, Öyle diyor ölürken dünyanın ne büyük hakikat olduğunu anlayacaksın diyor bu manaya. Çünkü kazananlar hep dünyada kazandılar. Ahiretten kazanarak gelmediler muhterem ümidler. Evet. Enbiyanın gözyaşları, fahri kainatın, parmak tırnak araları şişinceye kadar, topuklarına kan oturuncaya kadar. Bakınız Sure-i Celilet-i Şan'a Tâhâ mâ aleykel Kur'âne li Taha demek doğrudan doğruya Peygamber Efendimiz'e hitap demektir. Ya Muhammed, Kur'an-ı Kerim'i seni böyle meşakkatlere duşar olsun diye indirmedik. Efendiler bütün enbiya böyle, bütün evliya böyle, bütün büyükler böyle. Öyle olunca ben kapı camimin cemaatine bugün mukaddimeyi böyle serdettim. Eğer biz de Adem olmak istiyorsak dünyaya layık olduğu kadar önem vereceğiz. Nefsimizin ne kadar tehlikeli olduğunu tespit ederek karşısına çıkacağız. Şeytan denen haine koz vermeden elimizin tersiyle iteceğiz. Alemlerin Yüce Rabbine Kur'an ışığı altında ve önünde fahri kainatın izinde devamlı olarak her gün biraz daha biraz daha yaklaşıp cennet ve cemal ermek isteyeceğiz muhterem müslümanlar bugün ayetin tamamına mana vereyim bakınız cennete giriş ve cemal görüş bütün korktuklarımızdan emin oluşla umduklarımıza nail olmanın neşesini suretü Tevbede de Rabbimiz açıkça beyan ediyor bakınız İslam'da karanlık kalan bir şey yok zaten muhterem müminler ya, ya. İslam'da her şey ay aydınlığı değil, kuşluk vaktinin ışığı ile işlenmiştir. Her şey parıl parıl. Rabbim bize gönül gözümüzü açarak bakmayı nasip et İslam'a diye dua da ediyorum. Muhterem müminler. Cenab-ı Hak buyuruyor, Esraîn-i Billah. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ İnanan erkek müminler ve inanan kadın mümineler evliya o bal. Bazısı, bazısının biri diğerinin yaridir, yaveridir, dostudur, yardımcısıdır, muinidir, kardeşidir. Muhterem müminler. Demek ki müminlere yakışan neymiş? Kapı Camii'nin muhterem cemaati, bir buçuk milyar inanmış insanlara yakışan neymiş? Kardeş olmak dost olmak sevişmek kucaklaşmak halatın ipleri gibi muhterem müminler halatın ipleri ve lifleri gibi Nasıl o lifler ve ipler ayrı ayrı kaldığı zaman tel tel kopar Bir anda boşa çıkarlar Allah korusun Güçlerini kuvvetlerini kaybederler Ama halatın o ipleri ve lifleri Büküldü mü birbirine 300 bin 250 bin tonluk şilepleri ve tankerleri ve gemileri Rıhtıma çekti mi bir defa kıyamet kopsa Koparamaz kimse muhterem Aziz Aciz cemaat Ah, ah, yine ah diyorum. Nasıl alemi İslam'ı birbirinden koparmışlar görüyor musunuz? 55-57 İslam devletini nasıl birbirinden kopararak ve keyiflerine uygun kölelik edecekleri getirmek suretiyle nasıl Müslümanlar arasına, İslam cemaat arasına buğzu adavet sokmuşlar Yüce Rabbim <gülüyor> Niyaz ediyoruz, az zamanda bu perde ve hicaplar kalksın İnşallah Teala <gülüyor> Muhterem bir buçuk milyar diyoruz bakınız şöyle bir halat haline gelse o gavurcuğun bir halini görsen ödü patlayarak yatağında vallahi fosil haline gelecek müslümanlar eğer bir buçuk milyar bir şahlanır da tabii kendi bayrağı olsun kendi forması, kendi sancağı kendi hudutları tamam mı 55-57 İslam devleti fakat iman birliği Aşk birliği, İslami kardeşlik, arşın birliği, Allah'ın birliği, Kur'an'ın birliği, Hazreti Muhammed'in deşesinde. Sahabenin yolunda bir birleşirlerse, İstiklal Marşımızın şairi, büyük şair öyle diyor. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Gençler, gençler, İslam'da ırkçılık yok. Sakın sattırmayın. Yaşlılar, siz de evlatlarınıza söyleyin eve vardığınız zaman tamam mı? İslam'da ırkçılık, turancılık, kafatasçılık yok. İslam milleti milletin vahide. İslam milleti tek millettir. Osmanlı devrinde olduğu gibi yetmiş milleti La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Neşesi altında topluyor Bir el, bir kol, bir kalp, bir vücut Bir ceset, bir ruh halinde Bir beyin, bir iman, bir aşk halinde Asırlarca böyle getirmiştir Yine Akif diyorum Allah'ım ruhunu kıyamete kadar Resulullah'a komşu kıl mahşerin ötesinde cemalinden mahrum etme o gibi büyük şairleri büyük edipleri büyük insanları büyük liderleri ya bak mümin kardeşim bak Akif ne diyor bak alemde ziya kalmasa halk etmelisin halk ey elleri böğründe yatan şaşkın adam kalk diyor Yazık, yazık, kanın kurulmuş diyor. Neş mi kesildin? Habir devin, sen tarihte böyle değildin diyor. Muhtemelen Müslümanlar bunu bir buçuk milyara söylüyor. Yüce Rabbim şuur İslam buyur. Bize Kur'an'ında buyurduğun gibi, vel müminat, vel ve vel müminatı bahuhum evliya übâr Kerem buyur aramızdan hicapları kaldır, tefrikaları yok et, alemi İslam'ın vahdet günlerini ve güçlü devirlerini bize göster öyle ölelim diyorum. Muhterem Müslümanlar, Müslümanların vahdeti için bir cuma, bir müminin hasletleri ve sıfatı için de geçen cuma konuştum. Evet, bugün de diyorum ki ayetlerin tamamının manasını vereceğim. Emri bil maruf altındaki fıkra. Emri bil maruf, nehyi anil münker. Ne diyor bakalım Kur'an-ı Kerim? Evet. müminler birbirinin ya yar ve yaveridir dedikten sonra ye'murune bil marufi ve yenhevna lil münker iyilikle emrederler kötülükten de nehyederler mümin kardeşim tanıyor musun kendini yani vazifeyi kuranca verilen vazifeyin başını duyuyor musun kuran-ı Kerim'den müminler iman edenler Dünyada kaldıkları müddetle iyiliği emrederler, kötülükten derler. Geleceğim, döneceğim ve yuqimuness salata ve zeka cennete girecek, cemal görecek seçkin insanların, müntaz Müslümanların, Allah'a kul olup secdeye kapananların, arşa el açıp insaniyetlik hasa İslamiyetinin saadetini dileyen Müslümanların evet Üçüncü mühim vasıfları, namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler. Yani müminin asli karargahı aradığında bulunacağı yer ya kıyamdadır, ya ya secdededir. Duyuyor musun mümin kardeşim? Evet, yani mümin kıyamda dururken görülecek, secdeye varımlı varırken görülecek. Ruku da Sübhanarabbiel Azim derken görülecek. Mümin ehli salattır. Ya biz de müminiz. Biz de Müslümanız. Sadece siz mi? Geçen dersimde söyledim. Ama seni hiç camide görmedik yahu Abi hiç hayatın da seni camide görmedik. Müslümanlar göz yaşlarıyla Allah'a ve arşa el açarken çok garip muhterem Müslümanlar yanlış anlamayın Allah'ınızın aşkına diyorum. Bazen camide bile böyle dikkat ediyorum. Dua et. İçten bir dua ediyorum. Bazılarının dudağı hiç devinmiyor bile. Amin de demiyor. Ya. Yani dua etme külfetini de ben alıyorum. Dua ediyorum. Dudağı devinmiyor, halinden belli. Evet. Yani latife ediyorum. Cemaat-ı Müslümin, yanlış anlamayın. Bazen böyle birini gördüm mü, kürsüden pek yakasını bırakmam, kritik ederim onu devamlı bakalım ne yapacak falan diye. Öyle en can alıcı manzularda kıpırdamıyor bile hiç. Ruhunda bir canlılık yok. Taş mı kesildin ay mübarek adam yahu. Ha ne olur, Rabbin yüce rızası için, Rabbi'in rüce rızası için, cennet ve cemali için sende de bir cıkırdama olsun. Hacı ve Üstadım'ın tabiri bu muhterem Müslümanlar. Senin için de bir kaynama olsun, sende de bir kabarma, bir kaleyan olsun, sende de bir aşk ve vecit ve cezbe meydana gelsin. <gülüyor> Hayır muhterem Müslümanlar. Evet. <gülüyor> Namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler. <gülüyor> muhterem Müminler, bir Cuma kaldı, başım sağ olur ölmezsem. O bir cumada veda edeceğim inşallah. Resulullah'ın huzurunda olmaya ayrılacağım. Evet bir cumam kaldı. Hani bir söz var muhterem Müslümanlar. Bırakın da öleyim diye. dünya bizim dünyamız olmaktan çıkmış Müslümanlar. Bırakın da ben öleyim Allah'ınızın aşkına. Yani tanıdıklarından çok muhtereme bir anne vardı da bazı şeylere sıkıldı mı evladım diri kabri yok ki gitsem derdi. Evladım diri kabri yok ki gitsem derdi. Bazen Diri kabri arıyor insan gitmek için muhterem diniler. Yok hocam yahu niye öyle söylüyorsun? İşte cumaları geliyorsun sen konuşuyorsun. Takriben 5000'e yakın insan Dersini dinliyor. Televizyon 500.000'e belki hitap ediyor. Milli Gençlik Radyosu Aşağı yukarı Konya hudutlarını hemen zorlayarak Pazar günleri dersi veriyor. Bu bir hasenat değil mi? Niye diri kabrine girmek istiyorsun? Bakın müminler, bugün Ayy sonuna varayım, döneyim dedim ama evet, arada söylüyorum, niçin dertliyim, niçin kederliyim, niçin diri olarak kabre girmek istiyorum? Evet. Muhterem müminler, bu yurt vallahi ve billahi bizim yurdumuz. Türkiye. Vallahi ve billahi ve tallahi bizim yurdumuz. Yani bu memleket, bu cennet vatan inanmış insanların yurdu. Arşa gönül verenlerin yurdu. Hazreti Kur'an'ın yurdu. Hazreti Muhammed'in ümmetinin yurdu. Şairin dediği gibi. İncitme büyük ceddini Allah'ı seversen Milyarla şehidin Ebedi varisisin sen Koca şair Dev şair de öyle diyor Öl, Öyle meşbu-i ki Bu öksüz toprak Fışkıran otları Bir sıksa adam kan çıkacak diyor. Milyarla şehit verdik biz buna Muhtemelen Müslümanlar Enbiya içerisinde Kur'an-ı Kerim وَيَغْتُلُونَ bir بِغَيْرِ hak. Nebileri ve peygamberleri Yahudiler Beni İsrail Nasıl seri halinde katlettiler Bunlar Allah'ın elçileriydi Dünya bir darul intihandır Kaderi odur Kerbela'da şehit olacak ki Mahşerden milyara şefaat etsin Sonra Dedik ya İmtihan hudud. Ve le nebluwannakum bi şey'in min el-haufi vel-cu'i ve naqsim min el-amvali vel-anfusi vel-semarat fe es-sabirin. Cezsis aleyhisselam'ı kafirler tepesinden böyle ağaçla beraber biştiler. Bir ağacın içine girmişti. Ağaçla beraber biştiler. Yahya aleyhisselam'ı parampaşa ettiler. Kabri Şam'da camiye i elinin biri Allahu alem sol eli olacak. Topkapı'da emanat-ı mukaddese meyanında Yavuz Sultan Selim getirmiş Topkapı'da bir zarf içerisinde binlerce senedir yahut da bin küsur senedir Yahya Aleyhisselam'ın eli tek başına bir mahfaza içinde Topkapı'da Dikkat edin gidin gezin bakın göreceksiniz orada O Şah İsmailin filan tahtının olduğu kısımda Kapıdan girildiğinde böyle müzenin sağ taraftaki kalerilerden bir tanesinde Yahya Aleyhisselam mübarek edin Yani Yahya Aleyhisselam nedir biliyor musunuz ne demektir? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki mahşerde ben bile bir zelleyle bir sehviyle huzurullaha varacağım. Kardeşim Yahya sehir ve zellesiz varacak diyor. Böyle bir nebi giz şan peygamberi Ali İbrhan yani peygamber Efendimizden önde veya daha büyük değil de bir peygamber olarak bu kadar nezih bir insan bir nebi yizi şan öyle olduğu halde kafirler paramparça ettiler. Cenab-ı Hak İsterseniz bir latifeyi de burada yapayım Bakınız mavzu biraz yumuşamış olsun bayezid Baslami Bastami Hazretleri Bir murakaba anında diyor Melekler ruhumu Mevla nezdine yükselttiler Bir murakaba anında melekler ruhumu Ruhani alemde bunlar mümkündür Muhterem sumalar. Peygamberi Zişan Efendimiz Ruhme al ceset miraç etmişti ya Allah'ın Resulü ruh, maal, ceset miraç etmişti ya. Büyük velilerde de ruhani bakımdan böyle cilveler olur ilham tarikayla. Öff hocam az evvel Peygamber Efendimiz'e bu dil uzatan adamı ve onun yardakçılarını, hempalarını sen kudurtacaksın ama e ben gerçeği söylüyorum. Herkes arzu ettiği gibi kabul eder veya etmez. Kimseyi zorlamak yok. La ikraha hiddin katte beyanar <gülüyor> rüştü bin gay diyor Kur'an-ı Kerim. Kimseyi zorlamıyoruz muhterem Müslümanlar. Biz bir gerçeği ifade ediyoruz. Mevla ilham talikıyla buyuruyor ki ruhani alemde Ya Bayezid İnsanlığı halkettim. İnsanları halkettim. Dünyayı yarattın. Nimetlerini arz ettim. Üçe bölündüler. İkisi dünya zevklerini tercih etti. Sonra cenneti yarattım. Nimetlerini arz ettim cenneti. Pınarlarını, hurilerini, bilmanlarını arz ettim. Ruhani alem. Üçe bölündüler kalanlar. İkisi cenneti tercih etti, biri kaldı. Siz ne istiyorsunuz? Dünyayı istemiyorsunuz. Cennetin nimetlerine dönüp bakmadınız. Hani büyük biri söylüyor ya. Eğer cennette bir an onların gönlü cemalinden ayrılsa, nimetler ateşe inkılap eder Rabbim diyordu ya, hak dostlarından bir tanesi. Biz senden seni isteriz ya Rabbi diyorlar. Biz senden seni isteriz ya Rabbi. Biz 191 piyada alayında 47, 48, 49'larda askerlik yaptık muhterem Müslümanlar. O devrede Çanakkale'de istikam kazan asker kardeşlerimiz, şehitler buldular. Çanakkale Harbi'nden 48'lere kadar geçen seneyi düşününüz. Şehitler buldular. Cesetleri daha gömüldüğü gibi duruyor. Pırıl pırıl. Ve bugün Çanakkale abidesi onların üzerlerine yapıldı. Merkatlerin, mübarek kabirlerinin üzerine yapıldı. Çünkü... Ve la fi amwat bel la diğer ayetlerde ve la fi bel bel İki ayrı ayet kerimede birisinde bel ahyaun walakin la Şehitler kabirlerinde diridirler siz şuur etmezsiniz. O sırra giremezsiniz. Diğer ayetlerde de Bel kabirlerinde diridirler ve merzukturlar onu siz sureti katiyede o hakikati görmeye güdünüz etmez diyor Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı şimdi cephede İslam için canını veren bir şehit bile kabrinde yıllarca kalıyor cesedini toprak yemiyor Hakiki şehidin Peygamberi Zişan Efendimizin cesedini toprak yer mi? Müslümanlar kapı caminin muhterem cemaatı reca ediyorum Allah'ınızın aşkına diyorum şehidin kabrini toprak yemez hafızın kamil bir hafızın cesedini toprak yemez amil ve muhlis bir veli ve alimin toprak cesedini yemez de kainatın varlığın göz, bebevi, göz bebeği sebebi vücudumuz olan peygamber efendimizin kabrindeki mübarek ne aşığını toprak yer mi? Ve peygamber efendimizin bu mübarek mesut vücuduna fosil diyen bu alçağın bütün dünya lügat kitaplarında bütün dünya lügat kitaplarında sefillik rezillik ve alçaklığı ifade eden bütün kelimeleri söylesem hakkını vermiş olmam bu adamın bu adamın bu sözüne Acaba Müslümanlar hüsnü kabul, gö kabul gösterirler mi muhterem Müslümanlar? Muhterem Kardeşlerim Bunlar herhalde bir yere varmak istiyorlar Konyalılar Az evvel söylediğimi tekrar ediyorum Tenkinli olunuz Ağırbaşlı olunuz Bu köpeklere pabuç bırakmayınız bu itlerin hırlamasına karşı sureti katiyede kendinizde bir galeyan ve heyecan olmasın. Bunların cevabını Hazreti Allah verecek. Bu kadarla kalmıyor muhterem Müslümanlar. Bu kadarla kalmıyor. Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar geçen büyük mürşitler ve velilere bilmem anlayabilecek misiniz onun tabirini? Yedek ilahlar diyor yedek ilahlar diyor yani eğer sahabenin büyüklerine inançla sevgiyle bağlıysanız İmam Asam benim imamım diyorsanız Muihdine Arabiler Baizdib Aslamiler Hacı Bayram Veliler Akşemseddinler ve Emsali büyük veliler kainatın zirveleşmiş büyük mürşitlerine karşı gönülden bağlıysanız sizin için benim için söyledikleri bu yedek ilahlar diyor yani Cenab-ı Hak'tan başka onlar da ilahmış Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Ya Rabbi, bu tipleri zatına havale ediyoruz. Görüyorsun, biliyorsun, duyuyorsun artık. Du duyuyorsun, istidamus huzuru izzetine. Akif öyle diyor, harimi dini mübinin ahır değil oradan. ''Çekil de kendine bir sahab-ül beheynadan'' diyor koca Akif'in sözü. harimi i mübinin ahır değil oradan, çekil de kendine bir sahab-ül beheynadan'' ''Behey domuz, burnunla gübre itekleyeceksen eğer veya Mevla muhafaza buyursun, boynuzunla yer karıştıracaksan, din mübinin harimi değil senin için başka ahırlar gerek.'' diyor. Akif, koca Akif. Harimi i müminin ahır değil oradan, Şekilde kendine bir sahabul heynadan diyor Muhterem Müslümanlar Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Ümmeti Muhammed'e Mutlaka gün gösterecek Ben niçin bu derdimi Bugün açtım size Yavrularınızı muhafaza Ediniz Müslümanlar Dünya düşmanla dolu Kapı Camii'nin muhterem cemaati, Aziz Konyalılar Muhterem kardeşlerim Yavrularınıza sahip olun bu mukaddesat katilleri, bu yol kesici eşkıya, bu kudurmuş itler, bu hayvandan bin daha adi mahluklar, pırıl pırıl tertemiz neslimizi zehirlemek için faaliyet sahasındalar. çocuklarımıza lütfedin, sahip olun diye söylemiş oldum. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri, bizi ve neslimizi kıyamet sabahına kadar kötü ceryanlardan korusun inşallah. O teala Muhtemelen Müslümanlar, Üçüncü bir bir daha söyleyip ayete mana vereceğim. Şimdi yeni elden ele dolaşan bir şey var. Bir tane bana göndermişler. Geri iade ettim tabii. Hocam buna ne dersiniz? Peygamber Efendimizin fotoğrafı diye. Peygamber Efendimizin resmi fotoğrafı diye. O ona veriyormuş, o ona veriyormuş, o ona veriyormuş. Kötü gözle bakan da gavur olur diye tehdit ediyorlarmış. Muhtememmiler bunlar Kıyametin fitneleridir Hele hele kadınlarınızı Kızlarınızı çok koruyun Erkek çocuklar o kadar değil de Bilhassa bu kadın sohbetlerinde elden ele dolaşıyor Sakın ola ki Efendiler biz en büyük velilere En büyük ilim adamlarına yetiştik Ellerini öptük dizlerinin dibinde Yıllarca oturduk Onların huzurunda böyle bir şeyin Sözü de geçmemiştir hatta Başka şeyi bırakın. Böyle bir şeyin sözü de geçmemiştir. Bu kıyametin, bu korkunç devrin alametlerindendir. Sakın ola ki böyle bir şeye önem vermeyiniz. Üzerine eğilip de kalbinizi kafanızı meşgul etmeyiniz. Hatta bu emniyetlik de bir fitne muhterem Müslümanlar. Böyle bir şey İslam'da katiyetle yoktur. Memleketin kadın ve kızlarını Peygamber Efendimiz'in fotoğrafıdır diye meşgul ediyorlar. Biz fahri kainatın fotoğrafına değil ruhaniyetine aşk ve imanına müştakız muhterem Allah. ya ya yunusun dediğini diyoruz yunusun dediğini diyoruz arayu arayu bulsam izini izinin tozuna sürsem yüzünü hak nasip etse de görsem yüzünü ya muhammed canım arzular seni ya. bu kudurmuş köpeğin mübarek naaşına şöyle dediği büyük insan için ıtrı öyle diyor Osmanlı şairi ıtrı öyle diyor sensin ol şah ki Süleymanlar kapında murdur sensin ol şah ki Süleymanlar kapında murdur mur demek karınca Aziz cemaat, mur demek karınca. Ya Muhammed, sensin ol şah ki, Sü Süleymanlar değil, yanlış anlama, kainatı saltanatıyla kuşatan, tahtını rüzgarlar, askerini rüzgarlar götüren Sultan Süleyman. Sensin ol şah ki, Süleymanlar kapında karıncadır. 18 bin aleme hükmetmeye memursun ya Resulallah. Şeyh Galip merhum, şeyh galip merhum, pare pare dili mecruhi perişanımdan, seri kuyinde gezen her ite bir pare feda diyor. Derdi iftirakınla, aşkınla parça parça olmuş kalbimin, şeyh galibin dedim, her parçası Medine'in uç sokaklarında gezen köpeklere feda olsun ya Resulallah diyor ya ya ya vücudumun bir parçası demiyor ondan utanıyor da kapı caminin muhterem cemaatı vücudumun bir parçası demiyor da kalbimin iman ve aşkla dolu kalbimin her parçası seri küyünde gezen her ite bir pare feda diyor muhterem Müslümanlar ya Osmanlı ve bugün Kerbela'nın kenarında metfun devrinin en büyük şairi Fuzuli de öyle diyor. Fuzuli de öyle diyor. Öyle zayıf kıl tenimi firkatinde kim vaslına mümkün ola yetürmek sabah beni. Öyle zayıf kıl tenimi firkatinde kim vaslına mümkün ola yetürmek sabah beni. Muhterem kardeşlerim Fuzuli de öyle diyor. Derdinle ve hasretinle ve iftirakınla ve aşkınla vücudumu öyle zayıf kıl ki Ya Resulullah zerre haline gelsin, zerreler haline gelsin, Badi sabah beni alarak lahtine, kabrine götürsün, yapışık kalayım, bir daha kıyamete kadar vuslatından ayrılmayayım ya Resulallah. <Gülüyor> Muhterem kardeşlerim, Necip Fazıl'a uğramadan olur mu? O koca mütefekkir de öyle diyor. Bakınız ben ne büyük rutbeye tutkuluyum. Ya Rabbi. Son devrin, son devrin Mecnun şairi, dev şair, öyle diyor, bakınız ben ne büyük rütbeye tutkuluyum, çünkü onun kulunun kölesinin kuluyum diyor, Müslümanlar, Necip Fazıl da böyle diyor, bakınız ben ne büyük rütbeye tutkuluyum, çünkü onun kulunun kölesinin kuluyum, ben bakın ne büyük derde düşmüş, düşmüşüm, ne büyük aşkın ve sevginin esiriyim. Ne kadar azizdir benim bu derdim. Neymiş derdim? Çünkü o Nebi Zişan'ın kölesinin kölesinin kölesiyim ben diyor. <gülüyor> Muhterem müminler, Peygamber için, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri için, Yüye Nebi Zişan'ımız için, eğer söyleneni sıralayacak olsak, Aşk erinin söylediği gibi olur, aşk erinin söylediği gibi. Şerhi aşk Ermen bir günber devam, Sat kıyamet bir güzere tavanla tamam. Eğer diyor aşkın Hazreti Muhammed'in sevgisinin şerhini açıklayacak olsam, bin kıyamet kopar da onun sevgisi yine hakkı ile açıklanmış olmaz diyor muhterem Müslümanlar. Bu da Mevlana'mızın. Akıl kurban künbetişi Mustafa. Hasbi Allah ki Allahu mukaffa. Aklını Hazreti Muhammed Mustafa'nın önünde kurban et. Sonra da hasbi Allah de ki kula Allah yeterdir. Müslümanlar Pakistan'a kadar uzanıyoruz. İkisini birleştiren kardeşle beraber 200 milyona yakın Müslümanın hatta Hindistan'daki Müslümanlarda değil, 250 milyona yakın Müslümanın dev şairi ve maddi halaskarı Allah'ın lütfuyla büyük imana sahip Doktor Muhammed İkbal öyle diyor. ''Ya Resulallah, sana karşı bir müracaatım vardı. Ömür boyu utandım söyleyemedim.'' diyor. Pakistan'dan sesleniyor. ''Ya Resulallah, sana karşı bir müracaatım vardı ömür boyu haya ettim söyleyemedim ama ihtiyarladım kabre doğru yaklaşıyorum bugün söyleyeceğim diyor eğer kubbe-i hadra'ın gölgesinden bana bir kabirlik toprak lütfedersen diyor yani cennetül bakide kubey i hadra'nın gölgesi güneş böyle batıya yamılınca ta cennetül bakiye kadar varıyor ya kubbe-i hadra'ın gölgesinden bana bir kabirlik yer nasip edersen lütfedersen, evet dersen, kainatın şahika ve zirvelerine çıkarak sesleneceğim diyor. Filozof İkbal'in bahtsızlığını biliyorsun, bugünkü Bahtı ı bir gar diye bütün bir beşeriyete sesleneceğim diyor. Muhterem Müslümanlar, şartta hukuk bitirmiş, kartta iki fakülte tamamlamış, Münih'te Peygam-ı Meşrik metni ile ki anne maria madame şimel diye bir alman şairi hanımı edi ve 5-8 dil bilen bir hanım tercüme etmiş elimizde peyammeşlik cavidnamesi var muhterem müslümanlar İkbal'in bu kadar ilmiyle 6 sene londrada kaldım bir sabah o londranın korkunç kışları zifiri karanlıklarında bir sabah evradından rabbim beni mahrum etmedi diyen büyük insan böyle aydın istiyoruz böyle münevver istiyoruz böyle mütefekkir istiyoruz böyle düşünür istiyoruz alemlerin Yüce Rabbi Kerem buyur bizi Resulü Zişan'ın aşkıyla doldur diyor Kaldı yine Müslümanlar kaldı yine ders yine mukadimede kaldı bir dostum dediği gibi herhalde cennette kurulacak bir cemaatle inşallah bu mazuları sonuna vardıracağız inşallah e hocam bir karantin filan var mı? İçinizde memur, amir olur. Müsaade edin de şu ayet-i kerimeye beş dakikada mana vereyim. Bakın cenneti Cenab-ı Müsaade ediyor musunuz Müslümanlar? Hemen mana vereceğim o kadar, şerhe geçmeyeceğim. Peki, peki. Müslümanlar namazlarını kılarlar, oruçlarını tutarlar. Evet sonra... ve وَيُطِئُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah ve de itaat ederler. Allah'ın gösterdiği yolda kitabıyla amel ederek Resulullah'ın gösterdiği çizgide izini izleyerek yürürler, ıtaat ederler. ''Ulayike ise yerhamuhumullah'' Onlara Allah'u zülcelal rahmetiyle, merhametiyle, lütfuyla, ile izazıyla, ikramıyla muamele edecektir. ''İnne Allah'a azizün hakim'' Allah hem aziz ulu ve kavidir, hem hakim yaptığı her şeyde aklımızın ermediği, bilemeyeceğimiz nice trilyonlar hikmetler vardır. Vaadallahu'l mu'mine ve'l mu'minati cenneten teci min tahtihi'l enharu halidin <Sessizlik> fiha Allahu'z zul mümin erkeklere ve mümin kadınlara vaat etmiştir altından nehirler akan cennetleri bekliyor onları ve mesakin tayyibeten fi cennati adn Adn yani ikamet ve ebedi kalış cennetlerinde güzel güzel köşkler ve saraylar onları bekliyor. Ve mesakin tayyibatan fi cenneti Ebedi ikamet cennetlerinde mümin kullarım için saraylar, köşkler, meskenler hazırladım diyor. Bununla bitiyor Müslümanlar. Ne oldu oldu? Bugün müjdeliyorum demek ki muhterem miller, Emri bil maruf bahsini geçen cuma gelecek cuma konuşur. ve <gülüyor> mevzumuzu öylece keseriz ve Cenab-ı Hak Celle Vasıl'dan hutbe şöyle. وَرِضْوَانُمْ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرْ Allah! Cennetle, nimetle, huriyle, gılmanla bal ırmakları, şerap, cennet şerabı, şerap ırmakları taafun etmeyen, yosun tutmayan pırıl pırıl o ne mukbil suyuna benzer, ne çayırbağ suyuna benzer başka bir su, su o مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَا يَزْبَعُ بَعْدِهُ اَبَدًا şöyle bir kadeh içtiniz mi? zerrelerinize kadar bir daha ebedi susluk hissetmeyeceksiniz diyor peyamber efendim bunlar kafi değil ve rızanun minallahi ekber Allah'ın en büyük rızası da sizin için olacak. ne demek rızvanı ekber sonunda bir daha ebedil abad gazap olmayan kahır olmayan fena olmayan bitip tükenli olmayan o rızanın gölgesinde ve şemsiyesi altında خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدٰى'da olduğu gibi daim kalacaksınız. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ azim En ciddi, en büyük kurtuluş da budur, diyor muhteremler. Yahu hocam, sen baştan biraz işe dertli girdin, konuştun ama biz bayağı bu dertlere razı oldu. O cennete, o cemale, o lütfa, o inayete, o feyze, o berekete, o var, o tecellilere mazhar olmak için dünyada çile çekilirmiş demek halal olsun diyoruz bu muhterem Müslümanlar ne yapalım? akıbete ömrümüz Ravza-i Mudahere'de geçsin Peygamber Efendimizle komşu olalım inşallah sallu ala Muhammed buyurun aşk ile kelimeyi şehadet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Kelimeyi, i tayyibe-i münciye -i, mübarekesiyle Mevla cümlemize çene kapamalar nasib mukadder mükadder haklı hak bilip hakka ıttibak batılı batıl bilip batıldan içtinap beyleyen zümreyi salihine Mevla cümlemizi ilhak eyleyen şeriatı garra Ahmediyeyi ahmediye Muhammediye'ye temessük ve ittibalarımızı yevmen fe yevma müzdad eyle. dertlilerimize deva hastalarımıza şifa borçlularımıza edalar nasip ve büyeser cümlemize ve bütün din kardeşlerimize cennet, nimet ve cemali ilahiyyesiyle iltifat ve ikram ile. Subhan Rabbike Rabbil İzzete ve ma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil aleminel Fatiha.